Öykülerimiz, öykülerimiz. Hem okudum hem de yazdım. Ömür dediğin şey bir anlık saadet. Saadet ki kendini kolay ele vermez. Toprağın altındaki bir tohum gibidir adeta. İliklerini ısıtacak. Kaynayan güneşe damarlarını susuzluğa kandıracak. Ilık bahar yağmurlarının ihtiyacı vardır. Beklemek gerek Sabretmek ve dua etmek. Gerisi yaradana kaldır. O en iyisini bilir. Güzel Anadolu'mda Ayşeler vardır. Fatma'lar. Bir de Hatice'ler. Hatice, Hatice Anadolu'nun şirin ve müzevi bir köyünde, yoksulluğun ben buradayım diye haykırdı. bacasına leyleklerin bile yuva yapmaktan çekindiği bir evde dünyaya gelir. Her bebek gibi dünyanın soğuk yüzünü görünce Hatice bebek, avazı çıktığı kadar ağlamaya başlar. Çocukluğu yokluk ve darlık içinde geçer. Aklı ermeye, gücü yetmeye başladığından beri... ...rençberlik eden ailesine yardım etmiş. Minicik ayaklarıyla koyun gütmüş. Keçi otlatmış Hatice. 15 yaşına geldiğinde biraz toparlanır gibi oldu. Tam feraha ereceğiz, yüzümüz gülecek dediler ki... ...anasını, babasını tren kazasında yitir. ...yalnız kaldı Hatice. Hem de yapayalnız. Köy ağlarından... ...Eşref ağının çiftliğine... ...ırgat gitti. Hoş geldin bakalım kızım. Kalacağın yer burası. Burada çok rahat edersin. Düzgün çalışırsan... ...hem iyi kazanırsın... ...hem de gönlün hoş tutulur. Dişini damağına takıp... ...çalışmaya başlar Hatice. Çalışarak büyür gelişir. Geliştikçe... Büyük işler yapar, daha çok işe yarar, hep takdir edilir. Irgatlar arasında en iyi çalışandır çünkü. Rahatı da iyidir ama mutlu olmasına yetmez. Gönlüne bir ortak ister zaman geçtikçe. Irgatların içinde kimi kimsesi olmayan, sevgiye susamış olarak büyüyen biri daha vardı. İsmail. İsmail güçlü, baba yiğit bir delikan. Öyle neşeli, öyle şakacıdır ki çiftlikte. Ağa da dahil onu kim görse hemen dudaklarına bir tebessüm düşüverirdi. Hatice'nin gözünlü bakışlarında yıllardır gönlü vardı ama bunu kimsecikler bilmiyordu. Hatice de hep kendi halinde, hep kendi derdindeydi zaten. İsmail'i görecek hali yoktu ki. Ama bir fark etseydi... ...ırmak denize kavuşacak... ...deniz bereket olacak... ...o susadıkları mutluluktan... ...ikisi de kana kana içeceklerdi. Bu temiz hayallerle sevdasını büyüten İsmail... ...bir gün dayanamaz. Hatice... ...dur bir dakika... ...beni tanıdın mı? Ben İsmail... Tanıdım... ...söyle bakalım... ...ben şey... ...seni düşünürüm... ...eğer sen de istersen... Helalim olur musun Hatice? Hatice şaşkın. Sevinse mi, mi bilemiyordu. Ama buydu. İşte buydu yıllardır beklediği ve yüreğini ısıtacak olan o ılık Meltem. Zaten hazırdı yüreği delicesine sevmeye. Hemen kabullenir ve akıtır sevdasını İsmail'in gözlerine. İsmail gider, Eşref ağayı derdini birbir. Ağam, sen büyümüşsün. Hatice kızla birbirimizi severiz. İzniniz ve yardımınız olursa evlenmek isteriz. İsmail oğlum seni severim. Hatice kızım da dürüst, çalışkan. Varın gidin düğün hazırlıkları başlasın. Bu iki genç muratlarına ermiştir artık. Şu kısacık ömürlerinde ilk defa bu kadar mutlu olmuşlar. Omuz omuza verirler. Güçlerine güç, canlarına kan gelmiştir. Bir eksikleri vardır artık. Yuvalarını neşelendirecek, etrafa gülecükler saçacak tombul yanaklı bir yavru. İsmail'im, bizim de bir yavrumuz olur mu aciz? Senden gönlüm hoşnut. Lakin benim de kucağım bir bebeği ister. ...avlum, ocağım, sessiz. Üzülme Hatice'm. Bak ikimiz de daha genciz. Daha nice bebelerimiz olur. O gül yüzünü asma ne olur. Sen benim için çok kıymetlisin. Gün geçer, ay geçer, yıl geçer, yıllar geçer. Çocukları olmaz İsmail'i Hatice'nin. Her çareyi düşünürler. Hacıya, hocaya gidip okudup üfletirler. Nafiler. Çare bulamazlar dertlerini. Tam yedi yıl beklerler. Sonunda bir erkek evlat dünyaya getirir Hatice. Mutlulukları çok büyüktür. Dünyalar onların olmuştur. Ama keyifsizdir yavruları. Günlerce yiyip içmemiştir. Günden güne daha da kötüleşir küçük Mehmet. Üstüne titrerler. Canına can katmak için çırpınırlar ama nafil. Kader bu ya. Gülmedi mi gülmez bir kere. Bir gece. Ansızın ölü verir Mehmet. Yavrum, ciğer param, bir tanem. Doyamadım yavruma, doyamadım kuzuma. Hatcem, helalim, kendine gel ne olur. O bizim emanetimizdi zaten. Emanetin sahibi emanetin erken aldı. Sabret açam ne olur. Sabret. 15 günlük yavrusu, beşikte cansızı yatmaktadır. Bir anlıktı, işte geldi geçti mutluluk Hatice hüznünü dile dökür. Türküyle akıtır ve talihine böylece rıza gösterir. Hem okudum, hem ide yazdım. Yalan dünya, senden bestim. Amin. Dostan Dümare çekemiş çeli yaz ya Of of oh, oh. Radyo için uyarlayan Hülya Akar Anlatan Kaan Özdemir Seslendirenler İsmail Talha Bora Öge Hatice Şermin Çetinkaya Eşrefa Mehmet Can Irgat Kadın Selda Atalay Prodüksiyon Serhat Karasu Oğuz Sivri Yöneten Ferman Karaçam İzlediğiniz